متى ستقل ربودان نمرق في النوم ونشكر وعن الآذان نسم ونغمض خيلا نمسر دقت أجراس الخطر والحالة جاء تنذر لمتى نتقع سقوله من يمنع زحف المنك <تصفيق> مات الإحساس فصرنا من غير فؤادي ذكر نبصر إخوانا غرقا فنمر وكما لا يبسر فلنأمر بالمعروف والنهار عن فعل الشر ولنتركها أعذارا لجرم فلقف <تصفيق> المعروف Kaçak elektrik kullanmak caiz değildir. <gülüyor> Kardeş böyle söz veriyorsunuz ya biz bu parayı ödeyeceğiz diye söz veriyor musunuz? Ha? Medaş'a veya Burankine? Tedaş, Tedaş neyse, tamam mı? Biz... biz senden bu kadar elektrik alacağız aldığımız elektriğin karşılığında sana şu kadar para ödeyeceğiz ya da o diyor ki ben sana şu kadar elektrik satarım senden şu kadar para isterim diyor mu size Siz de evet bunu ödeyeceğiz diye söz vermiyor musunuz he ya sen zulme uğruyorsun ama sözünü bakın kardeşler bir gün yaşımız küçük dinliyor muyuz? Yaşım küçük Bursa'ya büyük bir alim gelecek demiş, demiş denmişti. Abdülmelik Elberrakî diye. Gittik. Alimden ders dinleyeceğiz. Alim oturdu. Biz bekliyoruz. Tekfir, kâfir. Direkt dalacak. Başka ne bekliyoruz? Alim başladı ya öğleden sonra. Üf billukut. Ey iman Akitlerinize dikkat edin. Biz oradan sohbetten kalkarken Akitlere dikkat etmemek, küfür gibi bir şey düşüncesiyle kalkmıştık. Kardeş söz veriyorsun, akit ediyorsun, akit. Akit yazıyorsun. Adam böyle böyle böyle diyor, sen de böyle böyle diyorsun. O kaçak elektrik dediğin husus var ya, o da var bu akitte zaten. O da var bu akitte. Adam sana yazıp gönderiyor, şu kadar kaçak kullanım bedeli ben senden alacağım diyor. Akitte bunu yazdım zaten diyor. Sen bugün mahkemeye gitsen kaçak kullanım bedelin benden alıyor. Akta aykırı diye. mahkemesine haksızıyor. Hayır sen buna söz vermişsin. Kaçak kullanım bedelini sen ödeyeceksin demiş, demişsin der. Banka çarpma meselesi de o zaman böyle oluyor. Efendim? Bankadan para çarpma meselesi de böyle oluyor. E, tabi ki. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tabi ki böyle. Bakın zikiri eline sorun diye bir kitap var. Evet. Tamam burada varsa alın yani. Bu sorduğunuz Bak. soruların hepsi bu sorduğunuz sorulan hep orada var. Ebu Muhammed el Ebu Süfyan es-Sülemiye sormuşlar. Demişler ki: "İsrail Yahudi bankasından faizle para aldık." Yahudi Yahudi İsrail bankası. Diyor ki: "Ana parayı ödeyeceksin. Ödemek zorundasın. Akd ettin çünkü." Diyor. Akit var ortada. Hatta akit olmasın. Yazışma olmasın. Tamam mı? Ben geldim. Dükkana geldim kardeşi. Kardeş buradan üç tane buhar alıyorum dedim. Aldım gittim. Akit var mı aramızda? Yazışma. Ödeyeceğim dedim mi? Gün belirledim mi? Benim bu kardeşe borcum var mı? Var. Örfi akit var. Örfi, örfi, örfi akit var aramızda. Yani beni tanıyor, alırım, onun borcunu getiririm. Yani bu adam bedava satmıyor ki. Ben gelsem bunlara bedava alacağım, parasını vermeyeceğim desem verir mi? Vermez. Allah'a değil mi? Yani bırakın yazılı akıtı, orada da örfü akıt var. Ben kadı olsam, işte ben bundan üç tane buhari aldım hocam. Söz vermedim, şey vermedim, ben bunun parasını ödemem desen, ben parasını öde, ödettirin, 20'de değnek vurun der. Böyle bir şey var mı? Yani geliyor. Yani böyle bir uygulama var mı? Bir dükkene geliyorsun, yani alıyorsun, gidiyorsun. O yüzden kesinlikle... Hocam, evet bir şey söylerken seni. Tabii. Ben çocuklarıyım, şekeyçiyim yani. Ben kendim çocuklarıyım yani. Evet. Yani ben kestim koyun, yiyemiyorlar yani. Evet. <gülüyor> bunu bunu, bana, bunu <gülüyor> ben, <gülüyor> <isterim>. bunu <Ben gülüyor> Tamam. Ee, dersten sonra ben seninle çocuğun arasını bulayım inşallah. Olur mu? Ne zaman olursa, ben organize seni. Efendim? Ne zaman olursa konuşayım sana yani. Tamam ben aranızı bulacağım inşallah. Tamam mı? Ar aranızı bulacağım ben sizin çocuklarınızla. <gülüyor> Allah'ım değil mi? Kaçak elektrik meselesi bu. Cemadet. Dile getirle şahikam.